Sin Suresi Necim 91 Sin, Ataları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu kendisiyle uyarasın diye, en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin indirdiği, yasalar içeren, bozulması engellenmiş Kur'an kanıttır ki sen o elçilerdensin. Hiç şüphesiz sen dosdoğru bir yol üzerinesin. Andolsun ataları uyarılmamış bu toplumun çoğu üzerine söz hak olmuştur. Artık onlar inanmazlar. Şüphesiz ki biz onların boyunlarının içinde demir halkalar geçirdik. Öyle ki onlar çenelerine kadardır. Böylece onlar burunları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve biz onların önlerinden bir set, arkalarından bir set oluşturduk. Böylece biz kendilerini sarmışızdır. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın onlara göre birdir. Onlar inanmazlar. Şüphesiz sen o öğüt, hatırlatma olan Kur'an'a uyan ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen yerlerde bile Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimseyi uyarırsın. Sen hemen onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir ödülle müjdele Şüphesiz ki ölüleri ancak biz diriltiriz, biz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi bir apaçık önderde, Kur'an'da sayıp tespit etmişizdir. Sen duyarsız topluma o kentin asabını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de, onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de üçüncü ile güçlendirmiştik de, onlar şüphesiz ki biz size elçileriz dediler. Onlar da, siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Rahman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah hiçbir şey indirmedi de. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Elçiler dediler ki: Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. O kentin halkı dediler ki: Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz andolsun ki sizi taşlayarak öldürürüz. Ve kesinlikle bizden size çok acıklı bir azap dokunur. Elçiler, sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size öğüt verildi diye mi aslında siz sınır tanımayan bir toplumsunuz dediler. O sırada o kentin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ey toplumum, uyun elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kişilere ki, onlar kılavuzlanan doğru yolu bulmuşlardır. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim o beni yoktan yaratana? Siz de sadece ona döndürüleceksiniz. Ben hiç onun aslarından ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, Kendisinden bana bir zarar dileyecek olsa ilahların yardımı torpili benden yana hiçbir yarar sağlamaz ve o ilahlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben ilahlar edindiğim takdirde apaçık bir sapıklık içindeyim. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman ettim. Haydi kulak verin bana. Denildi ki haydi gir cennete. O da dedi ki, ne olurdu toplumum Rabbimin beni bağışladığını ve beni onurlandırılanlardan yaptığını bir bilselerdi. Ve biz arkasından onun toplumunun üzerine hiçbir ordu indirmedik. İndirecekler de değildik. Sadece bir çığlık. Bir de bakmışsın ki onlar hemen sönüvermişlerdir. Yazıklar olsun okullara ki, kendilerine gelen her bir elçiyle kesinlikle alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattığımızı ve bunların kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de toplanıp sadece bizim huzurumuzda hazır bulundurulacaklardır. Ve ölü toprak, Duyarsız topluma bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Ve biz onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye orada hurmalıklardan üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyecekler mi? Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden çiftleri, onun hepsini oluşturan her türlü noksanlıktan arınlıktır Gece de duyarsız topluma bir delildir. Biz geceden gündüzü sıyırırız da onlar hemen karanlığa dalıverirler. Kendi yolunda kendisi için kararlaştırılmış olana akıp giden güneş de duyarsız toplum için bir delildir. İşte bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın ayarlamasıdır. Bizim kendisi için eski kuru bir hurma dalı gibi dönünceye dek menziller, konaklar ayarladığımız ayda o duyarsızlaşmış toplum için bir delildir. Güneşin aya erişip çatması uygun olmaz. Gece de gündüzü öne geçici değildir. Hepsi de bir yörüngede yüzerler. Bizim şüphesiz onların soyunu dop dolu bir gemide taşımamız ve şüphesiz kendileri için onun gibi binecekleri şeyleri oluşturmamız da duyarsız toplum için bir delildir. Ve biz dilersek bizden bir rahmet, ve bir zamana kadar yararlanma, süre tanınması dışında onları suda boğarız da o zaman onların çığlığına hiç yetişen olmaz. Onlar kurtarılamazlar da. Ve onlara rahmet olunmanız için geçmişte yaptığınız ve gelecekte yapacağınız işlerde geçmiş ve gelecek kusurlarınızdan Geçmiş toplumların başına gelenlerin sizin başınıza gelmemesi için ahirette başınıza gelecek felaketlere karşı Allah'ın koruması altına girin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde onlar sadece ondan yüz çevirenler oldular. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden harcamada bulunun. Başkalarının da napakalarını temin edin denildiği zamanda kafirler, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş o kişiler, şu iman etmiş kişiler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz dediler. Bir de duyarsız toplum, eğer doğrulardan iseniz bu söz verilen tehdit ne zaman diyorlar? Onlar sadece birbiriyle çekişip dururlarken kendilerini verecek bir tek çığlıkla karşı karşıya kalacaklardır. İşte o zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine, yakınlarına da dönemezler. Ve sura üflenmiştir. Bir de bakmışsın ki onlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Onlar, Eyvah başımıza gelenlere! Yatıp uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı, uyandırdı? Bu Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın vaat ettiği şeydir. Gönderilen erciler de doğru söylediler derler. Sadece bir tek çığlık olmuştur. Bir de bakmışsın ki hepsi huzurumuzda, hazır ola geçirilmişlerdir. Artık bugün kişi herhangi bir şekilde haksızlığa uğramaz ve sadece yapmış olduklarınızla karşılıklandırılırsınız. Necim 92 Gerçekten cennetin asabı bugün gönül şenliği sürerek bir uğraşı içindedirler. Kendileri ve kendilerine sunulan refakatçı eşler, gölgeler içinde, koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Yalnızca onlara orada meyveler vardır. İsteyecekleri her şey de onlarındır. Söz olarak onlara engin merhamet sahibi Rab'den selam vardır. Ve ey günahkarlar, bugün siz hadi ayrılın. Ben, ey oğulları, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır ve bana kuluk edin. İşte bu dost doğru yoldur ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşağı saptırdı diye size ahit vermedin mi? Hala aklını kullananlar değil miydiniz? İşte bu sizin vaat olunmuş olduğunuz cehennemdir. Bilerek reddettiğiniz İnanmadığınız şeyler nedeniyle hadi bugün yaslanın ona. Bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Nedim 93 Eğer biz dileseydik gözlerini üzerinden silme kör yapardık. Soylarını kuruturduk da yola dökülürlerdi. Artık nereden görecekler ki? Ve eğer dileseydik, oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ileri gitmeye ve geri dönüp gelmeye güç yetiremezlerdi. Ve biz kime uzun ömür verirsek, oluşturuluşta onu tersine çeviririz, tepesi üstü dikeriz. Buna rağmen hala akıllanmayacaklar mı? Necm 94. Ve biz ona şiir öğretmedik. Bu onun için yaraşmaz da, o sadece diri olanları uyarmak ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek deden kimselerin üzerine sözün hak olması için bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Necm 95 Ve onlar görmediler mi ki, biz şüphesiz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar oluşturduk da onlar onlara sahip bulunuyorlar. Ve onları kendileri için aşağı tutulan varlıklar yaptık. Bu yüzden binekleri onlardandır. Onlardan yiyip duruyorlar da. Ve onlarda daha birçok menfaatler ve içecekler var hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyip nankörlük mi edecekler? Bir de onlar kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslarından ilahlar, tanrılar edindiler. Onlar onlara yardıma güç yetiremezler. Halbuki ilah edinenler sözde ilahlar için hazır askerlerdir. O halde, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını da biliyoruz. Ve o kişi kendisini bir nutfeden bir damla sudan oluşturduğumuzu görmedi mi de şimdi o apaçık bir düşmandır. Ve kendi oluşturuluşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı. Dedi ki kim diriltecekmiş o kemikleri, onlar çürümüşken? De ki, onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Ve o, her oluşturmayı çok iyi bilendir. O, size o yemyeşil ağaçtan bir ateş, oksijen yapandır. Şimdi de siz oksijenden yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri oluşturan, onlar gibilerini de oluşturmaya güç yetiren değil midir? Evet, elbette güç yetirendir ve o çok çok mükemmel oluşturandır, çok iyi bilendir. Şüphesiz ki o bir şeyi dilediğinde onun buyruğu işi o şeye ol demektir. O da hemen olu verir. O halde her şeyin mülkiyet ve yönetimi kendi elinde olan Allah, her türlü noksanlıklardan arınıktır. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.